Annem Alzheimer hastası, bazen yalan söylemek zorunda kalıyorum inanması için. Bunun bir günahı var mıdır demişler. Tabii niye yalan söylüyor onu bilemiyoruz da. Şimdi tabii yalan dinde büyük günahlardan birisidir. Peygamberimiz üç konuda yalan söylemeye cevaz vermiş. Birisi savaşta, yani buna harp taktiği yani. diyelim. İkincisi kar kocayı, kar kocanın barışması için dargın olan bir kar kocanın e, aralarının bozulmaması için, yuvanın yıkılmaması için işte e, barıştırmak için yalan e, söz taşınabilir. Bir de dargın olan iki kimseyi barıştırmak için bu konuda adı şerifler var. Şimdi burada alzheimer hastası annesine e, yani hangi ortamda yani doğru söylerse. Eğer hakikaten annesi çok üzülecek, belki hastalığı artacaksa söylenebilir yani. Peki hocam. Çünkü bir aldatma, kandırma söz konusu değil. Yani yani. Mesela şöyle bir durum var hocam. Bizim benim de yakınım yakın çevrende bir tanıdığım hasta vardı. Eşi 30 sene önce vefat etmiş bir hanım. Ben artık geç oldu beyimin yanına gideyim diyor. Artık beyin öldü dese yanındakiler çok üzülüyor. Bu sefer iyice kendini harap ediyor. Farklı bir şey söylüyorlar, o an için böyle i̇şte geçiliyor. Olabilir. O zaman bir şey olmaz. Peki hocam.